Merhaba, Bir Söz Küçüğün programına daha başlıyoruz bugün. Ben Gözde, programı ben sunacağım bugün. Aslında programı ekipten Deniz çok sunmak istemişti ama kaydı bir türlü gerçekleştiremedik. O yüzden bugün biraz zorunlu olarak ben sunacağım ama... İyi de olacak çünkü aslında çok da merak ettiğim ve uzun zamanda da çalışma merak ettiğim bir kurumdan bir katılacak. Bugün konuğumuz kalkınma atölyesinden Ertan Karabıyık. Hem biraz kalkınma atölyesinden bahsedeceğiz ama özellikle de mevsimlik tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik müdahaleler programında birçok çalışma yaptılar. Birçok yayın da var bu konuyla ilgili yaptıkları. Biraz bu konuyu konuşacağız. Merhaba Ertan. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, i̇lk önce şöyle yapalım, e, hani biraz hem kendinden hem de biraz kalkınma atölyesinin hikayesinden bahsedebilir misin? E, tabii e, ben Ertan Karabiyik, e, e, yani çocukluğundan beri e, bu mesaj tarım işi içinde olan biriyim. Hı hı. E, bu işle ilgili ilk kez profesyonel olarak 1992 yılında. Türkiye'nin İLO tarafından dizayn edilen uluslararası çocuk işçiliği ve ilimination programı kapsamında, IPEC programı kapsamında e, ilk kez temas ettim. Hı hı. E, daha sonra Sinop'un Duran ilçesinde bu e, Bafra ilçesine kiralanan çocuklarla ilgili hı hı. bir projeyi yürüttüm. Arkasından e, 2000'li yılların başında en kötü biçimdeki çocuk işçiliği kapsamında pamuk asadında çalışan çocuklara yönelik bir çalışma yaptık. Hı hı. 2009'da bu e, meclis tarım işine giren ailelerin e, 0-6 yaş grubuna yönelik bir çalışma yaptık. Ve en sonunda 6-14 yaş grubunda meclis tarım güçünden etkilenen çocuklara yönelik bir çalışma yaptık. Aslında şöyle bir geçmişe doğru da bir baktığımda 23 yıllık bu profesyonel yaşamda hemen hemen bütün aşamalarında, bütün devrelerinde bu tarım sektöründe diyelim hı hı. çalışan çocuklar ve onların ailelerine yönelik işli çalışmalar yaptık. Kalkınma atölyesi de 2000'li yılların başından itibaren merkezine, odağına, nefsinin tarım işçiliğinde çalışan çocukları alan bir kooperatif örgütlenmesi hı hı. ve gençlerin kurduğu bir kooperatif örgütlenmesi. Aslında e, ilerleyen dönemlerde e, bununla ilgili sizlerle konuşmak isteriz. Özellikle hı hı. çocukları, gençleri, e, gelecekteki kendi işlerini kurmaları konusunda kalkınma gibi kooperatifler ve cesaretlendirmek isteriz. Hı hı hı. E, biz de işte bundan 10 yıl önce bir grup genç, işte o zaman e, 30 25-30 yaşları arasındaydı. Ve çocuk işçiliğiyle mücadeleyi odaklayan bir kooperatif kurmak istedik ve kalkınma telisini böyle kuruldu. Evet. Ee, ve aslında son yani son dönemde de yani hala uzun süredir de mevsimik tarım geçişi etkilenen çocuklar yani çocuk işçiliği konusunda çalışmalar devam ediyor. Aslında şöyle oldu. bu Biz Söz Küçük radyo programında konuları belirlerken e, bir ekibimiz var bizim e, burada 11-18 yaş ekibinde. Ve onlar aslında gündeme getiriyorlar. Ve aslında biz de okay. zaman zaman hani aslında daha çok da böyle medyada yer alma zamanları daha çok oluyor ama. Yani böyle bu konuyu özellikle e, birazcık merak ettik. Yani birincisi şuydu. Hani böyle bir şey böyle bir gerçeklik var. Hani hem bu gerçeklikle ilgili e, hani neler var. Çünkü sizin bir tane sorunlarınızı ve politik önerileri yayınınızı da birazcık inceleme fırsatımız oldu. Hani orada sizin önerileriniz neler? Hem de orada birçok da aslında farklı e, grubun olduğunu fark ettik. Yani sadece aslında mevsim tarım için etkilenen çocuklar sadece çalışan çocuklar değil mesela. Hani orada siz mesela 5-6 tane, tane farklı gruptan bahsediyorsunuz. E, aslında birazcık o konuya yavaş yavaş girelim isterseniz. Hani neler vardı? Özellikle 6-14 yaş grubunda bu son yayından aslında baş başlayalım isterseniz. Aslında yani çocuklarımız bence çok güzel bir konuya hı hı. değindiler. Gerçekten özellikle tarım sektöründe çalışan çocuklar toplumun çok ilgi alanına girmiyor. Hı hı. Biraz görünmezler, görünmez olmalarından da dolayı. Örneğin tarlada çalışan çocuklar ya da sanayide çalışan hı hı. çocuklar bu kentsel ortamda çok bizim hayatımızda çok temas halinde olduğu için daha görünür oldu ve gerçekten üzerinde de çok önemli durulan konular arasında yer aldı ama mesinlik tarım işçiliğinde ve özellikle de gezici çalışan çocuklar gözlerden ırak olduğu için göremiyoruz ancak iki gün önce belki de okumuşsunuzdur hı hı. işte Şamlıurfa'ndan gelen mesinlik tarım işçiliği Kırıkkale'de bir trafik kazası hı. geçirdi ve altı altı bunun beşi çocuk on sekiz altı maalesef altı e, kişi öldü ama e, ya yani da ciddi yaralı var evet. e, ve kimse bunu e, çok büyük de büyütmedi e, sıradan bir trafik kazası olarak da göründü Aslında e, yani zaman zaman bu trafik kazalarıyla çok gündeme geliyorlar ama hı hı. bunun üzerinde çok kafa yoran e, insan yok Örneğin e, yakın zamanda JNFD ile Haran Üniversitesi hı hı. bu konuda çok detaylı bir çalışma yaptı. Kalkınma atölyesi e, işte sizlerin de elinde olan ve hı hı. incelediğiniz bir çalışmayı ürün bazlı e, yapmaya çalıştı. Ve biz de tabii bunları gündeme getirmek, mümkün olduğunca toplumun e, geniş kesimleriyle paylaşmak, duyarlılık yaratmak ve bu sorunun çözümünü istiyoruz. Bizim hı hı. E, amacımız e, özellikle 14 yaş altı e, mevsimlik gücüne katılan ya da Katı, katılan, çalışan ya da çalışmayan bir şekilde hı hı. etkileniyor. 14 yaşından alt, altındaki çocukların bu süreçten kurtulmalarını sağlamak ve çalışma hayatından çekilmelerini sağlamak. nesinlik gezici tarım işçiliğinde sadece 14 yaş altı çocuk olmuyor. Hı hı. Biliyorsunuz 182 sayılı sözleşmeye göre hı hı en kötü biçimdeki çocuk işçiliği olarak tanımlanıyor. Evet. Gizici mevsimlik, tarım işçiliği. Bu kapsamda 18 yaş altını kapsıyor. Hı hı. Yani yavaş yavaş işte çocukluktan gençliğe geçiş sürecini de kapsıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu çocuk işçiliği biçimini 182 sayılı sözleşmeyi imzalayarak 2015 yılına kadar bitirme taahhütü verdi. Hı hı. Bunun için eylem planı yaptı ve bu eylem planı uygulaması gerekiyor. Biz bir parça da kalkınma türesi olarak bu eylem planını izlemekle evet. de, ...kendimizi görevli hissediyoruz ve izliyoruz da... ...bir taraftan hükümete destek vermeye çalışıyoruz... ...işte araştırmamızla, önerilerimizle... ...bir taraftan yerel düzeyde... ...harekete geçirmeye çalıştığımız kurumlar var... Hı hı. ...şimdi tabi... E, ...soruna bakarsak... ...desimlik gezici tarım işçiliği... E, ...bir yerden... E, ...bir yerden... ...bir başka yere... E, ...giderek... Hı hı. E, ...bir başka yere giderek... E, ...başka tarlalarda çalışan ailelerin ıı, çocuklarından söz ediyoruz. Hı hı. Bunlar e, yılın belli dönemlerinde e, sürekli yaşadıkları yerlerden ayrılarak başka yerlere gidiyorlar. Örneğin e, şöyle bir yıl içerisindeki dağılıma baktığımızda e, Ocak, Şubat ayı itibariyle e, şeyle başlıyor. E, Narenciye ve tediricilik hazırlığıyla başlıyor. Daha sonra Nisan-Mayıs Haziran'da çapalama işlerine gidiyorlar. Haziran-Temmuz-Ağustos'ta hasat işlerine gidiyorlar. Hmm. E, Ağustos'ta özellikle fındığa gidiyorlar. Sonra arkasından şeker pancarına gidiyorlar. Arkasından şart, e Temmuz'da kayısıya gidiyorlar. E, Eylül-Ekim-Kasımda da pamuğa gidiyorlar. Yani yılın 12 ayında bu insanlar çalışıyor. Hmm. Şimdi bir kez ne kadar çocuk çalıştığını bilmiyoruz, kaç çocuk olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Ee, ama bunların nerede olduğunu, hangi ürünlerde çalıştıklarını üç aşağı beş yukarı biliyoruz ve lokal haberlerden, lokal hı hı. E, e, raporlardan bunları da izlemeye e, ve onları bulmaya çalışıyoruz. O yüzden. Biz kalkınma türüsü olarak ürün bazlı müdahaleyi öneriyoruz. Örneğin fındık adımda çalışan çocuklar, pamuk adımda çalışan çocuklar, şeker pancarı, narenciye, kayısı ve benzeri ürünlerde çalışan çocukları ve şey yapıyoruz. Tabii 2009'daki araştırmamız 0-6 yaş grubunu kapsıyordu. 2011-2012 yılı araştırmamız ise 2016-14 yaşi kapsıyor. Niçin 6-14 yaş? Yani 4 artı 4 artı 4 gelmeden önce zorunlu eğitim çağındaki çocuklardı. Aslında evet. bu çocukların tarlada değil okulda olması gerekiyordu. Hı hı. biz de onlara biraz ıslıklandık. Onların eğitim, sağlık ve gelişim hakları üzerinde e, yoğunlaşmaya çalıştık. Ve bu kapsamda e, 4 türünde araştırma yaptık. Hep evet, araştırma aslında bildiğimiz, gözlediğimiz şeyi biraz belgelemek ve biraz da kanıta dayalı hale getirmekti. Örneğin e, yani çalışan çocukların çalışma sürelerine bakınca dokuzla on bir saat arasında çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi bu e, üründen ürüne göre mevsimden mevsime göre etkileri değişmekle beraber yani gerçekten çocukların fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimi hmm. eğitimden, akranlarından uzak kalma süreçleri o çocukların çok etkilediğini görüyoruz. Hmm. Sadece o anlamda değil. Aynı zamanda eee aşılama belki yetersizliklerini gördük. Beslenmedeki, yaşam ortamlarındaki yetersizliklerini de gördük ve bunların bu araştırmamızla beraber kanıtlamaya çalıştık. Evet. Ee, aslında şey şöyle bir durum da var. Araştırmada yani 0-6 yaşılı söylediğiniz ama bir tane araştırmanın yani yayının başında bir tane çocuktan mektup olan bölümü var. Hani bence çok da etkileyici evet. olmuş. Çünkü yani aslında hani nasıl başladığından hani yaş yaş hani 5 yaşından itibaren ve aslında hangi evet. haklarının kullanamıyor ya da haklarından yararlanamıyor olduğunu çok açıkça belirliyor ve şey diyor. Yani 5 yaşında da tarlaya su götürmek ve kardeşlere bakmak gibi bir şeyle başlıyor aslında. Tam da burada aslında yine sizin söylediğiniz gibi hani şey de var. Şimdi bir ailesiyle birlikte çalışan çocuklar var. Bir aslında çalışmıyor gibi gözüp ev içinde aslında bir çalışan daha çok da kız çocukların olduğu bir grup var. Bir kısmının ailelerinin göç ettiğini ama çocukların aslında kalıcı olan yerde kaldıkları yani ailelerinden uzak kaldıkları var. Aslında hani bu şey sadece yani çalışan çocuklarla birlikte aslında hemen hemen o ailedeki tüm çocukları etkiliyor. Yani ben aslında biraz bunu anladım. yani kapsamı ben mesela daha hep çalışan çocuklar üzerinden e, düşünüyordum ki orası gerçekten söylediğin gibi 2015 yılına kadar yani. bunun en kötü şartlarda olduğu için de bitmesi gerekiyor ama bir yandan da böyle bir durum var. Aslında hiç görünür hiç, hiç de görünür olmayan bölümleri de var. E, rapordan anladım. anladığım kadarıyla. Evet, ona biz şey diyoruz. Yani e, aslında nesline kadarın güçlüğe katılan bütün çocuklar risk altında. Hı hı, evet. Bu e, yani sıfır yaşından itibaren risk altında. Bunun bir kısmı çalışıyor, bir kısmı yaşam ortamından dolayı risk altında, bir kısmı e, çalıştığı için e, çalışmada da bakın e, örneğin bazıları e, yani yaş büyüdükçe ilaçlama sürecine katılıyor, tamamı son yaşlama sürecine katılıyor. Hı. Onların riski daha yüksek. Taşımadan kaynaklanan risk var. Çalışmadan kaynaklanan risk var. Yaptıkları işten kaynaklanan risk var. Yani çok risk altında. O yüzden e, mümkün olduğunca e, yani o ailelerin e, çalışma haklarına, çalışma e, kurallarına e, ve yaşam ortamlarına daha insana yakışır hale getirmek gerekiyor. Hmm. Hükümet kısmen bunu yapmaya çalıştım esinlik tarım işçiliğine yönelik bir proje geliştiriyoruz. Hmm. Kısa adı metip olan. Biz onun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yani daha fazla e, hükümet kaynakları daha fazla özel sektör kaynakları daha fazla işveren katkılarının gere olması gerekiyor. Ve nasıl bir sanayide işçi e, iş güvenliği ortamında çalışmak için e, işveren tarafından önlemler alınıyor ise Hı -hı. bunun tarımda da olması gerekiyor. Bunun e, yani bir iş, mevsimlik işçi boyutuna yönelik yapılması gereken şeyler bunlar. Ama öte yandan çocukların eğitim, sağlık ve gelişme haklarına yönelik programlar uygulanması gerekiyor. Örneğin bu çocuklar aileleriyle gidebilir ama hı hı. bu çocukların eğitim sorunu çözmek lazım. Evet. Bu çocuklar aileleriyle gidebilir ama bu çocukların aşılama programları, önleyici sağlık hizmetleri ve hasta olduklarında da tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak gerekiyor. Hı hı. O yüzden aile hekimliğini bu eksende de düşünmek gerekiyor. Bu aileler mevsim sarım işçiliğine gidebilir çünkü yüz binlerce aileden söz ediyoruz. Ve Türkiye'nin bu tarımsal yapısı mevsimli tarım işçiliği olmadan da yürümeyecek durumda. Hı -hı. Bu sadece Türkiye açısından değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne de bakarsanız, Hollanda'ya da bakarsanız, dünyanın gelişmiş ülkelerinde de benzer mevsimli tarım işçiliği var. Hı -hı. Ama oradaki denetleme mekanizması, işçinin ücret durumu, yaşam ortamı, çalışma koşullarının standartları çok yüksek. Bizim Hı -hı. de bu standartları yüksek kılmamız lazım. Bu standartları yüksek kıldıktan sonra da çocuk işçiliğine yönelik olarak da önleyici ve bu çocukları da eğitime kazandırıcı çalışmalar yapmak lazım. Evet. Bu arada şeyde de aslında hani az önce söylediğin gibi sektör üzerinden de bir eylem planı önerileriniz var değil mi şeyin içinde aslında evet, evet. bir de genel politika önerileri var peki hani şimdi biraz sorunun büyüklüğünden bahsettik çözüm önerinden de biraz bahsettin az önce ama temelde aslında neler var mesela yasal mevzuat ne diyor yeterli mi ya da uygulamada mı hep sıkıntı yoksa aslında yasal mevzuat yeterli mi biraz onlardan bahsedebilir misin çünkü aslında evet. sözleşmesini imzalamakla beraber Biraz aslında sanki kabul etmiş oluyoruz değil mi bir sürü şeyi? Ama aslında iç hukukumuz... Iki boyutu var. Evet. Birincisi biz işte bir merkezi boyuta bakıyoruz. Hı hı. İkincisi ise yerel e, düzeyde yapılması gereken çalışmalar olarak. Merkezi boyut tabii ağırlıklı olarak anayasa, uluslararası sözleşmeler. Hı hı. Yani çocuk haklarına dair sözleşmeden tutun da e, sözü imtiadığımız sözleşmelerine hı hı. kadar anayasadaki çalışma e, ve e, çalışmayla ilgili... E, maddelere kadar, zorunlu eğitimle ilgili kanunlar, yönetmeliklere kadar aslında e, bu e, çocukların haklarını teslim etmekle ilgili bir şey. Hı hı. Ve bu merkezi düzeyde yapılması gereken şey bu yasalar aslında yani yeni yasal düzenlemeler, yeni şeyler yapmaya da gerek yok. Hı. Çünkü uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar o kadar e, açık ki yani 138 sayılı as hı hı. minimum asgari çalışma yaşı, 182 sayılı en kötü biçimdeki çocuk işçiliği sözleşmesi, çocuk haklarına dair sözleşme evet. gibi çocukları koruyan sözleşmeler bu anlamda yani anayasal düzeyde bir bir de şey veriyor, bir çerçeve hı hı, veriyor. Evet. Ve bunun nasıl uygulanacağını ve yönelik modeller geliştirmek gerekiyor. Merkezi düzeyde daha fazla fon, daha fazla bir siyasi irade ve çözme yönelik işbirliklerini güçlendirmeye hı. çalışıyoruz. Kalkınma Atölyesi'nin temel önerilerinden bir tanesi merkez, e, kamu ve özel sektörün bu konuyu düşünmesini sağlamak. İkincisi ise bu yetmiyor. Hı hı. Yani Ne kadar yasal düzenlemeler yaparsanız yapın. Ne kadar e, çerçeveyi oluşturursanız oluşturun. Ama esas olan şey e, yerel düzeyde uygulamaya dönük çalışmalar. Hı. Burada il düzeyinde, ilçe düzeyinde e, yapılacak çalışmalar yanı sıra sektör düzeyinde ya da konu düzeyinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Örneğin fındık hı hı. örneğin pamuk, örneğin şeker pancarı, örneğin narinciye, örneğin kimyon, bakliya tasadı kayısı ve benzeri ürünler düzeyinde yapılması gerekiyor ve çünkü insanlar o ürüne gidiyorlar. Evet. İşte Temmuz ayında diyelim ki kayısı toplamaya gidiyorlar. Kayısı nerede varsa oraya gidiyorlar. O yüzden sadece il düzeyinde, ilçe düzeyinde yapmanızın anlamı yok. Sektör düzeyinde hı hı. ve sektörün aktörlerini sürece katarak yapmanızın anlamı var. Biz iki boyutta da müdahaleyi önemsiyoruz, Hem merkezi düzeyde daha makro çalışmalar hem yerel düzeyde operasyonel çalışmalar yapılması. Hı hı. Bu çocukların eğitim, sağlık ve gelişim haklarını teslim etmeye dönük çalışmalar. Peki yani şey var aslında özellikle yerel boyutu burada çok önemli. Az önce söyledin aslında bunun sektörlerin hepsinde mevsimleri de farklı farklı. Ve mesela bazı mevsimler gerçekten okul. Yani eğitim öğretim yılının işte sonlarında ya da başlarında aslında çocukların okula gitmemesine neden olabiliyor peki bunlarla ilgili düzenleme mesela eğitimle ilgili nasıl bir düzenleme yapılabilir çok aslında somut hani pratikte öneri nasıl olabilir mesela bir e, sektörde yani okul bir, bir, bir, hı. Bir yani şeye bakınca yani bunu eğitim döneminde devamsızlık yapan çocuklar hı. var ya evet. da gittikleri yerlerde bir şekilde eğitime katılamayan çocuklar hı. var bu her yörede farklı çözümler üretmek evet. gerekiyor. Kimisinde çadır kamp yerlerinde okul kurmak, kimisinde yatılı ilk öğretim bölge okullarını devreye sokmak, hı. kimisinde taşıma merkezli okullara yönlendirmek. Yani bunun böyle aslında paket bir şeyi yok. Paket evet. bir çözümü yok. Biraz her daha yere bağlı. Hı hı. Her yörenin, her ürünün bu anlamda yapılabilecek şeyleri var. Hı hı. Ee, bu eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak işler var. Eğitim öğretim yılı dışında yapılacak işler var. Yani bu çocuklar eğitim konusunda her zaman dezavantajı konumda. O yani yüzden bu çocukların eğitim sürecinde daha aktif katılabilmeleri için eğitim öğretim yılı dışında da yapılacak işler var. Yani hı. telafi eğitim programları var, hı hı. yaz okulları var. Yani bunu çok çeşitlendirmek mümkün. Bu biraz önce ifade ettiğim gibi gittikleri yörede yörenin koşullarına ve e, oradaki yaşam ortamlarına, yaşam biçimlerine uygun. Örneğin kimi yerlerde kamplarda kalıyorlar, kimi yerlerde sadece tarlalarda kalıyorlar, hı hı. kimi yerlerde sadece tek tek bahçelerde kalıyorlar. Evet. Ve çok sık yer değiştiriyorlar. O yüzden yani bizim böyle bir hazır eğitim sorununu çözmeye dönük bir paket önermemiz çok zor gözüküyor. Evet. O yüzden de aslında yerellik boyutu burada çok önemli. Yani merkezi yönde fon ve siyasi irade çok önemli çünkü bu yerelle taşınacak ama yerelde her yerel için o yerel özgü ve o ihtiyaçlara özgü sanırım bir takım modeller oluşturmak önemli. Yani tek başına olmayacak bir durum gibi duruyor. Peki e, kamunun şu an bu üç yani 2015'e kadar olan süreçle ilgili ve işte e, Meti bir de biliyoruz Hani o nasıl bakıyor bu sizin önerdiğiniz modeller ya da yereldeki tepkiler nasıl yani yereldeki irade nasıl bir şey yani belediye olabilir işte valilik olabilir ya da ilgili daha ayrı sosyal politikler bakanlığının taşra teşkilatı olabilir onların rolleri ya da onların Bilmiyorum. konuyla ilgili. Aslında Türkiye'nin şöyle bir deneyimi var. 1992 yılında çocuk işçiliğinin eliminasyonu uluslararası programına dahil olmuş 6 hı hı. ülkeden biri. Hı hı. Yani 2008 yılına kadar yüzlerce proje uygulamış çocuk işçiliğinde mücadele konusunda deneyime sahip bir ülke. Hı hı. Ancak özellikle tarım sektöründe çalışan çocuklarla ilgili deneyim hem Türkiye'de hem uluslararası ölçekte çok yeterli değil. Bu yavaş yavaş gelişen bir şey. Hı hı. Yani Afrika'da da, Latin Amerika'da da ve benzeri ülkelerde de benzer bir deneyim gelişiyor şu anda. Hı hı. O yüzden e, Türkiye'de bunu öğreniyor. Ve e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2010 yılında geliştirdiği bir e, program ile resmi tarım işçiliğindeki e, çalışan ailelere dönük eğitim, sağlık, altyapı ve benzeri çalışmalar konusunda hem fon aktarıyor hem projeler aktarıyor. Orada da bazı eksiklikler var. Özellikle sivil toplumun işverenlerin, özel sektörün katılımı çok zayıf diye hep kamu üzerinden gidiyor. Hı -hı. Biz Kalkınma Tebisi olarak bunun biraz daha sosyal kalkınma Hı -hı. programına dönüştürülmesini istiyoruz. Bunun yerlerde bazı yerlerde olumlu çıktıları var. Örneğin Ordu ilinde bundan 2-3 yıl öncesine kadar kusuruya, yani soruna sahip çıkan bir bu konu çözme konusunda irade gösteren bir e, yapı oluşmuş durumda. Bu yetmiyor tabii ama bunu ilerletmek, izlemek, daha çok destek vermek ve bu süreci hızlandırmak gerekiyor. Benzer şey başka illerde, ilçelerde de görüyoruz. Biz sadece bunun daha e, uzun soluklu, daha sistematik, daha yerel kaynakları harekete geçiren bir halde olması ve e, biraz daha sosyal kalkınma anlayışını e, benimsemesi Çocuk haklarını ve çocukları biraz daha odağa alan bir hale gelmesini istiyoruz. Evet. E, o zaman e, ya yani şey e, ya yani şöyle bir şey de var. Aslında bence birçok problem içinde benzer bir şey var. Aslında bu e, işbirliği veya benzer alanlarda yani tek bir yerde değil de farklı yani özel sektöründe hepsini herkesin taşının elinin altına koyması gereken bir konu gibi görülüyor, değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. Sadece bakın biz bunun işte taraflarını belirleyince bu küresel firmaların da sürece evet. katılması gerekiyor. Evet. Yani bu pamuktan, fındıktan ve diğer tarımsal ürünlerden mamul ürün üretenlerin de sürece katılması, üniversitelerin daha çok araştırma Hı -hı. yapması, Hı -hı. küresel işbirliklerinin geliştirilmesi işveren örgütleri özellikle ziraat odalarının bu sürece daha aktif katılması, hı hı. E, bu üniversite toplum kuruluşlarının, sendikaların bu sürece sahip çıkması, medyanın bu anlamda e, bu duyarlılığı yaygınlaştırmaya dönük çalışmalar yapması. E, çünkü şöyle düşünüyoruz, yani Türkiye büyüyen bir ülke, Türkiye gelişen bir ülke. Türkiye e, eğer hep beraber çalışırsak hı hı. ve bu sorunun e, etrafında, ...eşit koşullarda oturup tartışırsak çözebileceğiz diye düşünüyoruz. Ve çözebiliriz diye düşünüyoruz. Tamam. Bütün Bu, iş çocukları evet. oda alan, çocukları evet. geleceğine yatırım yapmayı öngören... ...ortak akılları, ortak fikirleri yakalamaktan geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz Ertan. Bu arada programın da sonuna geldik. Ara bile vermeden Ama, böyle çok çok keyifliydi, evet. çok... Da öğrendiğim bir program oldu benim için. Umarım dinleyicilerimiz için de böyle olmuştur. Peki sizin bu çalışmalarınıza belki bir web sitenizi verebilirsin ve oradan aslında ulaşabiliyorlar bu çalışmaların çıktılarına. Evet, biz, biz her zaman bizden bilgi talep eden bütün kişi ve kuruluşlara bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. KalkinmaAtolyesi.org sitesinden oradan bütün raporlarımızı indirebilirler. Oradaki iletişim kanallarından bizleri arayabilirler, bizlere yazabilirler. Biz her zaman destek vermeye hazır. Çok teşekkür ediyoruz Ertan'a. O zaman Söz ederim. Güç'ün programında sonuna geliyoruz. Ben sadece sonunu aslında biraz çocuk odağı dedik. O sizin çocuktan mektubun son bölümünden birkaç bir şey okuyup öyle bitireyim istedim. Teşekkürler Ertan. Kolay gelsin. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay. Az önce söylediğim gibi aslında programın sonuna geldik ama bir çocukların sesinden aslında bir mektup yazılmış bu raporun başına. Onu okuyalım öyle bitirelim isterseniz. Son 3 bölümünü okuyacağım. Hepsini okuyamayacağım ama biliyor musunuz? Her sene 23 Nisan çocuk bayramını kutlayıp bir gün sonra okula ara veriyor. Göçümüzle yola koyuluyoruz. Yediğiniz meyvelerin nasırlı küçük ellerin topladığını bilseniz yine de satın alır mıydınız? Kuşaklar boyu süren mevsimlik ve gezici sarım işçi sorunu hakkında neler biliyorsunuz? Neler yapılmalı? Biz de diğer çocuklar gibi okula gitmek, sağlıklı koşullarda yaşamak istiyoruz. Yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi için hazırlanan bu raporları inceleyerek gerekli desteği vermenizi bekliyoruz diyorlar. O yüzden Ertan'ın da belirttiği gibi kalkinmeatolyesi.org adresinden bu raporlara ulaşabilirsiniz. Çünkü galiba ortak bir akılla ve ortak işbirliğimizle bu sorunu birlikte çözebiliriz de derten. Ben de katılıyorum deyip programı bitiriyorum. Hoşça kalın.